Oh yeah. čekaste Merhaba Kainat Bugün 22 Mart Çarşamba Yıl 2017 Ay 3 Gün 81 Kasım 135 1438 Hicri-i cemazi 23 1433 Rumi Şubat Rumi Mart 9 Koz Kavuran Fırtınası Günün Sözü Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler Elinden büyük iş gelmeyenlerdir Eflatun Günün Şiiri Her gece böyle değilim. Benim de öyle akşamlarım vardır. Kapıdan girince anama sarıldığı çocuklara karamela ve çekirdek getirdiğim, meyhaneye uğramadan çakır keyif. Düşmanım yok, gündeliğim cebimde, küfretmeden öyle tasasız döndüğüm akşamlar. Benim de öyle akşamlarım vardır. Her gece böyle değilim. Melih Cevdet Anday. Günün tarihi. 16 yıl önce bugün 22 Mart 2001'de Türkiye'nin ilk savaş ilk kadın savaş pilotu Atatürk'ün manevi kızı Sabia Gökçen 88 yaşında Ankara'da vefat etti. 21 Mart 1913'te Bursa'da dünyaya gelen Sabia Gökçen 1924 yılında Atatürk tanıştı. 1935 yılında Türk Kuşu Türk Kuşu Sivil Havacılık Okulu'na girdi. 1937'de Trakya ve Ege manevraları ile Dersim harekâtına katıldı. Sonra Türk Hava Kurumu'nun Türk Hava Kurumu Türk Kuşu'na baş öğretmen tayin edildi ve 1955 yılına kadar bu görevde kaldı. Büyük, Büyük Saatli Maarif Takdimi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 Kraliçe. Neden? Bu parçayı çaldığımızda şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar Kitabı'na bakarak öğrenmeye çalışalım. Kadınlar <Gülüyor> Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel yayıncılık. Is it, Urraka İspanya'nın ilk kraliçesi oldu. Urraca 17 yıl boyunca ülkeyi yönetti ancak ruhban sınıfı tarihi onun yönetiminin 4 yıldan fazla olmadığını söylüyor. Atışmalardan ve didişmelerden bakıp zorla evlendirildiği kocasından boşandıktan sonra onu yatağından ve saraydan attı. Ancak ruhban sınıfı tarihi boşayanın koca olduğunu söylüyor. Kraliçe Urraka, kilise kimin hükmettiğini bilsin ve tahttaki kadın varlığına saygı göstermeyi öğrensin diye Santiago de Compostela başpiskoposunu hapse attı ve onların kalelerini yıktı ki, böylesi Hristiyan topraklar üzerinde hiç görünmemiş bir şeydi. Ancak ruhban sınıfı tarihi bütün bunların, onun bir anda yörüngesinden çıkan kadınlık heyecanının ve bulaşık bir zehirle dolu zihninin ani bir patlamasından başka bir şey olmadığını söylüyor. Uraka'nın Aşkları, gönül maceraları ve aşıkları oldu ve bütün bunları hurraka neşe içinde yaşadı. Ancak ruhban sınıfı tarihi bunların ağzı almaya utanılacak davranışlar olduğunu söylüyor. Kadınlar Edoardo Gagliano Čeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık Evet, tarihte bugüne de göz atalım. 1920'de bugün Azeri ve Türk ordusundan askerler Kürt çetelerinin de katılımıyla Şuşi'de Dağlık Karabağ'da bulunan Ermeni sakinlerin üzerine saldırmışlar. 1920'de tarih böyle yazıyor. Hep oradaymış. Ya efendim? Hep oradaymış o zaman. Evet. 1968'de bugün de 68 olayları da de, hatta devrimi diye adlandırılan olayın başlangıç noktası Paris'te Nanter Üniversitesi'nde Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'da yürüttüğü Korkunç Savaş'a karşı çıkan ve eğitimde reform talep eden öğrenciler öğrenci liderlerinden Daniel Kohn-Bendit'in öncülüğünde üniversitenin birinci amfisini işgal ederek 68 olaylarını resmen başlatmış oluyorlar gerisinde merak edenler varsa her de söyleyelim. Eee okul dekanı polisi çağırıyor. Ve ondan sonra da ondan sonraki çatışmalarda da medyada büyük bir hareketlilik yaratıyor. Yani ilgi medyanın ilgisini çekiyor arkasından da entelektüellerin, <gülüyor> yazarların Jean Poiret gibi ünlemedik eee yani entelektüellerinin çok dikkatini de çeken bir olaya dönüşüyor. Ve ülke çapında yayılıyor 1968 Mayıs hareketleri, Perime denen olaylara, çatışmalara yol açıyor. Hatta bu Robert Merlin 1970'te yazdığı bir romanda da konu oluyor. Der yer lavitr diye vitrinin arkasında, camın arkasında Bu 1969'da da bununla bağlantılı olduğunu söyleyebileceğimiz bir şey. Devrimci Milliyetçi Gençlik Kurulu İstanbul'da toplantı yapıyor. kısadı adı FKF, Fikir Kulüpleri Federasyonu, liderleri Yusuf Küpeli ve Deniz Gezmiş bir manifesto emriyorlar. Tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye hedefi için mücadele programı. Açıklanıyor. O da 1969'da bugün olmuş. Evet. Efendim. Evet. Şimdi günümüze e, geçelim. E, en önemli haber gene gezegenle ilgili Dünya Ticaret şey, Dünya Meteoroloji Örgütü e, tülürpertici bir uyarı yayınladı ve Jüpiter gezegenin dört bir tarafında hatta her tarafında diyelim çok göze çarpan değişiklikler oluyor ve iklim sistemini anlamamızı anlayışımızın çerçevelerini zorluyor. Artık bilinmeyen, haritası çıkarılamayacak bir belirsiz alana doğru ilerliyoruz diyor. Böyle bir dil kullanılması da çok ürkütücü doğrusu. Çünkü normalde Yani kelime tam anlamıyla şöyle, we are now "in truly uncharted territory" demiş. Yani biz gerçekten şimdi artık belirsiz bir Dengesiz. bölgedeyiz. Hı? Belirsiz. Yani uncharted hayır, şey. Haritası yani bilinen no, şey noktaları yok. Ne rengi noktalarını alamadığınız. Pusulasız ilerleme demek anlamına geliyor. Bu da çok çok önemli bir durum tam da bunun olduğu sırada da Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da eee şeyle uğraşıyor. bayağı ciddi bir şekilde e, bütün Paris Anlaşması'nın getirdiği taahhütleri filan da yok sayarak Amerika Birleşik Devletlerini bu iklim meselesinin dışına çekme çabası içinde hatta EPA denen çevre kuruluşu e, tamamen bütün regulasyonları düzenlemeleri de kaldırmak niyetinde böylece Inside Climate News diye önemli bir e, siteden açıklama yapan bir çevre avukatı da çevre hukukçusu da şey demiş her şey bitti biz sıfıra döndük demiş Hı. sıfır noktasına satrançtaki sıfır karesine Döndük diyor. Bu da ikisi bir arada ele alınırsa doğrusu ürke, ürpertici bir şey. İlk bahsettiğiniz rapordan Anadolu Ajansı da biraz detaylı bir şekilde bahsedebilme fırsatı bulmuş bu haberinde. Müsaade ederseniz onun ufak detaylarına değineyim. Artan okyanus sıcaklıklarının çok sayıda su resifinin resifliğinin ve tropik sularda ciddi yosun kaybına neden olmasına yol açmış. Küresel iklim değişikliğinin son etkilerinden bahsediyorum. Daha doğrusu raporda bahsedilenleri ben şimdi tekrar ediyorum. Bu durumunda canlıların gıda zincirini, ekosistemlerini ve balıkçılığı doğrudan olumsuz yönde etkilediği yine aynı şekilde geçirilmiş raporun içerisinde. 2016 yılında Afrika ve Orta Amerika'daki kitlelerin gıda güvenliğini tehdit eden kıtlıklar meydana gelirken diye yazıyor Anadolu Ajansı'nın Atlantik Okyanusu'nda 1963 yılından bu yana oluşan ilk dördüncü kategori kasırga Matthew'un Haiti'de büyük bir yıkıma sebep olduğu da hatırlatılmış. Bilim insanları rapora dahil edilmeyen bazı yeni ölçümlerin aşırı koşulların 2017'de de devam edeceğine dair emareler olduğuna da dikkat çekmiş. Evet zaten 2017'ye gelene kadar son 3 yıl birbirini rekor olarak kırarak en sıcak tarihte görmüş en sıcak yıllar oldular. 125 bin yıldır filan. Bir de 800 bin yıldır hektarlık bir alan yangındaymış şu anda şeyde Amerika Birleşik Kuzey Amerika'da yani. Bu da 10 e, katına çıkmış. Normal ortalamanın yani. Bu mevsimde görülen orman yangınlarının 10 katı. 2 e, milyon acre deniyor. E, ve bu e, artık şeyde ortadan kalkmış. Yangın mevsimi denen şeyin bulunmadığını söylemişler. Yani bilinmeyen bir alanda bütün rekorlar kırılıyor. Ve buna karşılık da yani şunu da söyleyeyim. E, bilimsel araştırmalar e, gerek e, Trump yönetiminde sıfırlandı. Hiç ilgilenilmiyor. Ama Türkiye'de de öyle. Aslında bilime pek itibar edildiği söylenemez. Darwin'in de e, müfredattan çıkarılmasından sonra büsbütün belirginleşti bu. Yani e, bu kadar sıcak olması e, yani normal ölçümlere göre 1880'den beri e, en sıcak deniyor ama e, aslında e, 15 bin yıldan beri görülmüş en büyük sıcak vardı. Geçen sene bu gezegenin ulaştığı hatta karbondioksit gazı buna sebep oluyor ya seragazı en büyük gazı <gülüyor> onun bu seviyeye atmosferde ulaşması son 4 milyon yıldır görülmemişti yani 4 milyon yıllıkta da bir rekor kırıldı bir de şeyi verelim kuzey ve güney kutuplarına güney ve kuzey kutuplarından şimdiye kadar görülmüş en düşük seviyeye varmış durumda bu erimeler En yüksek e, buz oranı da örtüsü de en düşük seviyeye ulaşmış durumda. Bunun da fevkalade büyük başka sonuçları var olacak fakat kimsenin e, pek umurunda değil başka konular tartışılıyor. Kestan evet. ormanı kuruyoruz demiş. Ceviz, badem, hatta özellikle mavi yemiş, truf mantarına, defneye, tıbbi aromatik bitkiye varıncaya kadar artık ormanları orman köylümüzün kalkması için bir lokomotif olarak kullanıyoruz diye konuşmuş. Dündü galiba Orman Haftası'nın evet, başlangıcı. Evet, Orman Haftası'nın başlangıcı. Veysel Eroğlu söylemiş bunu. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu. Evet. Milletimiz için tarihi bir imkan var. Bütün ormancılar olarak diyoruz ki büyük ve güçlü bir Türkiye için kararımız evet demiş. Ve daha önce, 3 sene önceki Ne evet. kararı evet? Yeşil bir e, gezegen kurmak. Çürüf abi. mantarı kararı evet. Hmm. Ya da ceviz badem hatta özellikle mavi yemiş kararız olabilir. Mavi yemiş nedir? Nuberi mavi... şey mi? Nuberi evet hmm. herhalde. <gülüyor> tamam. Ee, <gülüyor> böyle bir konuşma yapmış ardından da selvi acı dikmiş. Kara selvi ama fıstık çamıyla beraber. Bin fıstık çamı ve kara servi dikmiş. servi pardon. Selvi selvi ikisi olur. Olur mu? Olur olur. Okay. Bugün mühlerle uğraşmayacağım. Peki. S'lere de girmeyelim. Şey e, tabiat turizmi seferberliğini başlatıyoruz da demiş. Hmm. Bunu da Erdoğan söylemiş. Orman haftası ile ilgili ormancılara bana her şey seni hatırlatır şarkısında anıp anlatıyor şarkısını. Bana her şey ormanları, ormancıları hatırlatıyor demiş. Şehirlerimizin etrafı yokluk içinde çirkin gecekondularla bezenirken dahi bu hassasiyet elden bırakılmamıştır. Dünyanın ilk 5 ülkesi arasına girmeyi hedefliyoruz demiş. O gecekonduların çoğu bugün şehirlerimizi istila eden beton, demir binalardan daha üzgündür daha iyidir, daha içtendir demiş. Fakat ne küresel iklim değişikliğinden ne yeni kömür yakan termik santrallerin açılışından bu bağlantıdan bahsetmemiş köysel ısınmadan hiç bahsetmemiş iklim değişikliğinden ortalık bir yıkım halinde Halbuki ya Amerika Birleşik Devletleri şey'in iyice gerisinde kalmış ya yani 1 milyar ton. Kısa kalmış Paris'te öngörülen taahhütlerinden. Hı. Ve eğer e, bunu, bunu da dem, yani bu tedbirler alınmazsa bütün e, tren, fırsat kaçırılıyor demektir diye de çok uzun zamandan beri bu işi takip eden David Buchbinder diye birisi Miss Center diye merkezi diye bir yerden açıklamış. Bu da dünyanın derin Hı. ve hızlı bir karbonsuzlaştırma politikasının sonu demektir. Bir daha geri dönülemez demiş Amerika için. Türkiye'de o yolda zaten maalesef, halbuki başka da bir Avrupa'dan bir araştırmada depresyona ve obeziteye karşı en iyi çarenin ormanda tabiatla yüz yüze kalmaktan Ormanda dolaşmaktan olduğunu söylemiş. Depresyon mu? Evet. Depresyonu da gideriyormuş kesin olarak. Bu yeni bir araştırma. Bayağı şey olarak ölçüm yapmışlar yani. Depresyonlu insanların ağaç gördükleri zaman ne kadar düzeliyor falan diye. Yani o kadar basit ilginç hesaplar var ki basit rakamlar. Toronto'da mesela Kanada'da 10 ağaç konuyorsa bu uzun vadede hem gelirin ulusal gelirin milli gelirin artmasına hem insanların genç, 7 yaş genç hissetmesine şey yapan araştırmalar var. yol açtığını gösteren, sebep olduğunu çok ilginç bir şey var. Türkiye ya, hastanelerde mesela pencereden yeşil görenler, ağaç gören hastalar En az bir gün erken taburcu oluyorlar. Hmm. Evet. Bir de böyle... Böyle araştırmalar da var. Ağaç görmeyip, yanındaki yatalak hastaya ağaç gördüğünü söyleyip de onu motive etmeye evet. çalışanlar var. Ama konumuz onunla alakalı değil. Evet, oh Türkiye yani. nüfusunun yaklaşık yüzde yirmisinin yaşam boyu ya da birden fazla ruhsal bozukluk yaşadığını biliyor muydunuz? Hatta siz kesin rakamlarla konuşayım sizinle. Dünya Sağlık Örgütü'nün global depresyon verilerine göre Türkiye'de 3 milyon 206 bin kişi depresyon sorunu yaşıyormuş. Başka bir ifadeyle 3 milyon 6, 206 bin kişi açık rahatsız ediniyormuş da diyebiliriz. Belki de. Yok çok büyütmeyiz. Biz depresyona iyi geliyoruz. Öyle mi? Tabii. Tamam. Uçtürdük bunu. Başka bir ifadeyle... Türk... Ağaç etkisi, orman etkisi. Açık, açık orman. Ee, Türkiye nüfusunun %4.4'ü depresyonda boğuşuyormuş. Uzmanlara göre bu rakam çok fazlaymış. %16 civarında demiş uzmanlara göre bu rakam. 10 yılda 29 bin kişiyi intihar etmiş. Evet. Yani ülkemizde depresyon şikayeti olanların sayısı 3.260.000'e bin ulaşmış. 10 yılda 29.000 kişi intihar ettiğine göre ufak bir hesaplama yaptım efendim sizden hemen önce. Günde 7.9 kişi intihar ediyormuş. 8 kişi Türkiye'de. Günde 8 kişi çok olağanüstü yoğun tabii. Günde 8 kişi kaybedi, kaybetmemek için belki de bu bahsettiğiniz e, orman ve yeşil alanlarla alakalı olan kampanya başlatılabilir. Tabii bunun devlet eline başlatılacak fıstık ağaçlarıyla ya da devlet. yeni ekilen ormanlarla mı başlatılacak? Yoksa eldekilerin korunmasıyla mı yapılacak bilmiyorum. Orası devlet politikası. Nasıl ya, bilmiyorum ben de yapamadım. Şuradan çıkıp e, bir boğaza doğru bir git, gitmeye kalk. Bebek tarafına doğru. Evet bebek tarafına doğru. Çok Bir tek yerden boğazı görme imkanı yok ya. Tamamen inşaatlarla. Hmm. İş makineleriyle Devasa vinçlerle iş makineleriyle doldurulmuş bir alan yani, Kalkınıyorsunuz Evet kalkınıyorsun <gülüyor> Kalkınma Bu arada Hindistan'da bir mahkeme ee, Yeni Zelanda'dan sonra Yeni Zelanda parlamentosundan sonra Bir Yenili Wanganui ırmanı kutsal isim verilmişti ya. Canlı doğrusu, varlık olarak tanınmış, güzel kişilik verilmişti. Evet. Canlı varlık olarak şimdi ünlü Ganga ya da Ganges nehrine ve Yamuna nehrine de bir yüksek mahkeme Hindistan'da aynı hakları vermiş insanlarla aynı. Yani dokunursan ağır ceza alıyorsun. Böyle bir şey var. Bu da iyi bir haber diye söyleyelim. Eee Bir de e, uluslararası alanda 180 bin kişi battıuldan şey olmuş yerinden yurdundan olmuş deniyor çok önemli yüksek bir miktar Pazartesi günkü haber bu e, çatışmalardan yüz bin fazlası bunların kaçanlar geçici mülteci kamplarına yerleştirilmiş. Çok büyük bir felaket işleniyor burada da. Ee, Bu ormanlarla alakalı son bir not daha ekleyebilir miyim? Müsaade Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşması olmuştu. İşte onu söyledim ya ben Ama de. Ama ufak ya, bir şey daha vardı. Ondan da bahsedeyim ben bilmiyorum. işte. Detay. Detay. Tabiat bize Allah'ın emanetedir demiş. Tabiatı hoyratça yok etmek bu emanete hıyanet etmektir. Şehirlerimizin etrafı çirkin gecekondularla dolarken dahi her gecekondunun kondunun bahçesinde ağaçlar ve çiçekler dikilmiştir demiş. Sonra ne dediğini galiba fark etmiş. Açıkçası bu gece şehirlerimizi istila eden beton, çelik ve cam yığını binalardan daha kişilikli ve daha şahsiyetli bir özgündür demiş. Bundan da bahsediyor. Ve ardından da Kılıçdaroğlu'nu biraz geçirmiş. E, söz söylemiş daha doğrusu ve istikrarını kaybetmesin diye yönetim değişikliğini de, yönetimin değiştiriyoruz diye de konuşmuş. Biraz daha ilginç bir metin aslında. Detaylı bir şekilde görebilmeniz mümkün birçok yerde çıktı. Evet, birazcık söylemeyi ben de çalışmıştım. Anladım. Şey ormanla alakalı konuşmaları her konuşması aslında ilginç geçiyor. Yerlilerden Yer, de evet. sürekli yerlilerden atıf yapıyor. Arkasından da lite kalkınmaya, yıkıma, inşaata, yollara hız vereceğinde söylüyor. Biraz çelişki var gibi ama bilemem ben. Gece konulardan cevap verilmiş mi acaba? Ee, güzel bir şey olmuş. Sen Afrika'dan bahsettin değil mi? Bir Afrika konusu açtın demin. Bakın, Afrika ülkelerinde bir şey oluyormuş dedin. Ne yani? olduğunu. Ee, bir önemli toplantı yapılmış. Afrika ülkelerindeki ticaret konusunda. Bu Kaliforniya'da yapılıyor. Afrika Ticaret Zirvesi adı evet. bir ilginç şey söyleyeceğim Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde katılanlar arasında Afrikalı olan katılımcılar arasında Afrikalı olan kaç kişi varmış dersin? Uluslararası Afrika üzerine toplantıda soruyorsunuz ki sanki herkes Afrikalıymış gibi Hayır, Afrika üzerine yapılmış bir uluslararası toplantı Afrika ticareti Nerede yapılıyor efendim? Güney Kaliforniya'da. Kaliforniya'da mı yapılıyor? Ama uzak. Bir de şimdi Güney Kaliforniya Üniversitesi. Ne. Uçakla gitmek de zor. Telefonları da almıyorlar. Kaç şirket katılmış dersin? Afrika Afrika'dan. Mı? Hı. 5 0. Hiç Afrikalı yokmuş. Afrika ticareti üzerine yapılan bir toplantı biz anlamamışlar çünkü. Vermemişler. Vermemiş. Neden? Evet. Afrikalılara vize vermiyor Genellikle de Amerika yeni Trump yönetim. Bu gerçek bir şey. Yani demokrasiden aldım, aldım bu haberi. Eskiden soğuk savaşta da böyle miydi ülkemize gibi geliyorsa da değil yani. Mütteci şey. olarak gelecekler diye soğuk savaş şeyden daha doğrusu Sovyetler Bloğu'ndan Sovyetler Birliği'nden gelecek olanlara vize verilmedi oluyor muydu? Böyle şeyler bloklar yaşanıyor muydu evet. engellemeler? Yeni çağımıza özgü bir Çağımıza şey özgü bir şey. Güzel çok güzel oldu Şimdi zaten birazdan çıktı. bu şeyle e, uçuşlardan yeni get, getirilen kısıtlamalar var ondan bahsedece çok önemli aslında fakat şeyi de söyleyelim 3 e, tane e, ölüm haberi var onları da peş peşe söyleyelim ...Tayfun Talipoğlu gazeteci... ...55 yaşında kalp krizi geçirerek... ...hayata veda etti... Ve evet. ...son olarak hayırla ilgili bir... ...referandumla ilgili bir şarkı... ...hazırlamaktaymış videosu... ...duyduğuma göre... ...duyduğumuz ayın gazetelerde yazdığına göre yani... ...İzmir'deki evinde... ...fenalaşarak hastaneye kaldırılmış... ...üçüncü kez kalp krizi geçiriyor... ...1990'dan beri gazeteci... ...kitapları şiir albümleri de var... En sevilen programı da BAMTELİ'ydi. BAMTELİ'mize dokunup gitti diye veriyorlar. Yunus EF'te iyi olan, Yunus kendisinin e, iyi niyet erçisi olan gazeteci Tayfun Talipoğlu'nun vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayınlamış, üzüntülerini bildirmiş. Evet, bir ikinci e, ölüm haberi de e, dünyanın en büyük petrol zenginlerinden biri banker uh Rockefeller, David Rockefeller hayatı veda etti 101 yaşında. Yedi, e 7 kalp nakli gibi e, ameliyatlar geçirdiği rivayet ediliyor. Bir defa kalbinin değiştirmiş. Ya yani öyle şeylerden çok zengin. E, ve Council on Foreign Relations dış ilişkiler konseyi'nin en uzun süreli üyesi aynı zamanda bu neoliberalizm denen yeni düzenin en büyük savunucularından biri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi müdahalelerinde dış müdahalelerinde başrolü oynayanlardan da biri olduğu belirtiliyor. Şili'nin demokratik olarak seçilen lideri Salvador Allende'nin devrilmesinde çok önemli rol oynamış CIA ile beraber Aynı zamanda da kendisinin insan insani davalara yardımcı olduğu da söyleniyor. İkisi bir arada yürüyor işte. 101 yaşında o da gitti. Bir de Peter Kong Asya Amerikan araştırmaları ve göç araştırmalarının çok önemli simalarından e, birisi. E, ve dünyada ilk defa e, 2010 yılında bir Oscar'a da aday gösterilen bir film yapmıştı belgesel. Çin'in doğal olmayan felaketi diye Sichuan ilinin gözyaşları diye ve ne yapıyormuş biliyor musun? Ne yapıyormuş? 80 bin kişiyi öldüren depremde medyanın hiç bahsetmemesini yani Çin'de Çin halkı 80 bin kişinin öldüğü bu depremden haberi yok. Ya öyle demeyin e, sosyal medya üzerinden şey e, case study olarak okutuyorlar depremi, Sincan depremini e, sosyal medyada kullanımı ve insanların harekete geçmesiyle alakalı olarak Çin'de nasıl bir mobilize oldular diye e, sosyal medya çalışanlarını e, örnek da, olay olarak gösteriyorlar. İşte zaten e, Kuang'un önemi de öyle ona bir günaydın dememize de sebep olacak şey bu filmi sırf bir sebeple yaptım. Yani tarihte başka kayıt yok. Ben bari biz yapalım dedim dışarıdan diyor dedik diyor. Çünkü Çin'de bastırılmış Çin Komünist Partisi yönetimi sıfırlamış. İşte sosyal medyada filan konuşulabiliyor sadece böylece e, ba bastırmamız, <gülüyor> bastırmamız şarttır diyor. Hı. yani e, Çünkü Çin'deki alt diyor aynı şekilde işte çok önemli. Senin dediğini doğrular bir konuşması Hı. var. E, biz görevimizi yapmalıyız. Çin, çünkü Çin'de insanlar bastırıyor. Yaymak, öğrenmek ve paylaşmak için bu haberleri. Tabii canım. Ana babalar da biliyor ölenleri diyor. Ama ben Biz bütün dünyanın geri kalanının öğrenilmesinde biz rol almalıyız demiş. Gazeteciliği böyle tarif etmiş bir adam. Ona da biz buradan günaydın dedik. Tayfun Talipoğlu ile beraber David Rockefeller'a da ölüm haberini belirtiyoruz. Günaydın demiyoruz. Yedi kez kalp ameliyatı olmuş. Bence bunu taşıyabildiği için bile cüzdanıyla beraber aynı zamanda bünyesine beraber bir günaydını hak ediyor kendisi. Yedi defa kalp mi nakledilir yahu? Yedi abartmış olabilirim. Dört de olabilir. Ha, iyi, tamam o zaman. <gülüyor> Tamam o zaman. Pardon özür dilerim. <gülüyor> Böbrek nakli de varmış. Hmm. Bol nakilli or, çok organlı Frankenstein bir dürüm. Yok zengin diyoruz. Açık gazete Müzik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 So I told her softly and sincere And she leaned and whispered in my ear Cuddling more and driving slow With no particular place to go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 All the way home I held a grudge For the safety belt that wouldn't burst Cruising and playing the radio With no particular place to go No particular place to go, gidecek öyle herhangi bir yer yok, dolaşıyoruz avara kasnak diyen hoş şarkılarından bir tanesi. Tekrar döndük Chuck Berry'e, Chuck Berry 90 yaşında bütün rock'n'roll'u icat etmemişti belki ama onu da bütün dünyayı değiştiren bir tavra biçime dönüştürmüş olan yani gençlerin bir bugün de 68'in 68 devrimi denen olayın aa, yıl dönümü ilk başlamasının yıl dönümü derken e, Chuck Berry'nin de burada çok önemli bir e, rol olduğunu söyleyelim ve hem hal tavır hem hikaye anlatıcılığı olarak bu şarkıda onlardan bir tanesi arabada gidiyor bebe bebeğim de yanımda dönerken bir mil gittikten sonra bir de küçük öpücük almayı başardım diye gidiyor ve böyle ilginç de şeyler var göndermeler var yani o yeni çıkmış şey kemer emriyet kemeri modası o sırada neler hissetti bir çıkalım güzel de bir mehtap vardı çıkalım dedik ama içine düştüğüm ...durumu anlayabiliyor musunuz diyor. Şey yapamadım diyor. Kemeri çözemedim diyor. <gülüyor> <gülüyor> Onun kemerini çözmeyi başaramadım diyor. Böyle işte dolaşıyoruz. Radyo açık. Gidecek de yer yok diye gençliği anlatan... ...hoş bir tanesi daha. No particular place to go. Chuck Berry'i almaya devam ediyoruz. 90 yaşında aramızdan ayrılan... Ufak bir düzeltme var. Necmi Cengiz Bey hatırlatmış sağ olsun. E, o kadar da değilmiş. E, yani altı defa kalp 3 defa böyle. Biz olarak, abartmışız. Iki, i̇ki defa da ciğer nakli geçirme iddiası e, şey demiş. Yani biz abartmışız da biz de Doğan Haber Ajansı'nın abartması üzerine abartmışız. Doğan Haber Ajansı'nda bir editör parodi haber yapan The World News Daily Report adlı sitede ki haberi gerçek olarak almış. Hicimsel bir nitelikteki haberi. Ardından e, bunu haberine yaymış Bu TRT, tabii. Milliyet, NTV, Birgün, Sabah, Posta gibi haber siteleri de Ecezire'de dahil olmak üzere bunu kullanmışlar. İddialara göre rakıf eder 200 yaşına kadar da yaşamak istiyorum demiş ama doğru değilmiş. Yapılan bir açıklama da var. Kaliforniya Üniversitesi kalp nakilleriyle ilgili yer alan bir bilgi de var aynı zamanda. Teyit Orkun İnternet sitesinde. Hastaların %94.5'i ilk kalp nakillerinden bir ay... E, İlk kalp nakil işlemlerinin e, ardından gelen ay içerisinde hayatta kalabiliyormuş. %59.9'u 10 yıl daha fazla yaşayabiliyorlarmış. Hastaların %94.1'i ikinci kalp ameliyatı işleminde bir ay hayatta kalabilirken %45.8'i 10 yıl daha yaşayabiliyormuş. Dördüncü kalp nakilini alan hiçbir hasta şu ana kadar birkaç aydan fazla yaşayamamış. Deneyenler olmuş ama. Ama deneyenler olmuş evet önemli. Peki... Doğaya çıkmadan önce şimdi birkaç da şey haberi de verelim. Kuzey Kore'den bir açıklama gelmiş Amerika ile savaşa hazırız korkmuyoruz diye. Çünkü Rex Tillerson da Amerika Birleşik Devletleri'nin petrolcü dışişleri bakanı Rex Tillerson daha sert yaptırımlar ve olası bir askeri müdahaleden bahsetmişti. Her şey olabilir denmişti. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı da bunu açıklamış. Nükleer güç adaletin kılıcıdır. Ve sosyalist ana üzerinde yaşayan insanların hayatlarını savunman için en güvenilir caydırıcı araçtır. Savaşa hazırız korkmuyoruz. Her savaşa, Amerika'nın istediği her savaşa yanıt verecek kapasitemiz ve irademiz vardır. İş adamından dönme, Amerikan yetkilileri bizi korkutabileceklerini sanıyor ama bu yakında bu yönteminin işe yaramadığını görecekler demiş. Kuzey Kore yönetimi tarafından yeni bir propaganda videosu daha yayınlanmış. Videoda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir uçak gemisi ve savaş uçağı vuruluyormuş. Hmm. Ama yani kurgu tabii. Yoksa savaş çıkmadı henüz. Henüz çıkmadı. Donald Trump Kim Jong-un çok kötü davranıyor demişti. Geçen hafta füze denemesi yapınca uzun menzilli füze denemesi Rex Tillerson'da açık olacağım demişti Dışişleri Bakanı. Stratejik olarak sabırlı olma politikamız sona erdi. Yeni diplomatik güvenlik ve ekonomik adımları değerlendiriyoruz ve tüm seçenekler masada. Bu diplomatik dilinin en bilinen Ağır tehdididir. Tüm seçenekler masada dedin mi savaşta yaparız. Hatta atom bombası da dahil demektir. Dün bir füze daha atmaya çalışmış Kuzey Kore. Balistik füze olsa gerek ama şey olmamış. Tutmamış. Başarısız olmuş. Güney Kore savunma etkilileri duyurmuş bunda. Hı. Ama nerede olduğunu söylememişler. Böyle bir durum var. Öte yandan da çok ciddi bir şeyde yaşanıyor. Havada bir ihanet kokusu alındı söyleniyor. Oooo. O da Amerika e, Birleşik Devletleri'nde çünkü bizzat e, FBI'in yani federal polis e, teşkilatının başkanı ve NSA e, denilen e, Ulusal Güvenlik Ajansı'nın başkanı da açıkça konuşup e, şeyde temsilciler meclisinde yok böyle bir şey demişler telefon dinleme diye. İşte demokrasi biraz öyle çalışıyor çalışıyordu galiba daha şimdilik çalışma e, şey tam bütün kanallar Kapatılmamış durumda bunu söyleyebiliyorlar Bizzat Çünkü şey söyledi bunu e, yani Trump e, Rusya ile ilişki yoktur ve dinlemede de yoktur diyorlar onlarsa, dinleme vardır diyorlar onlarsa dinleme de var dinleme yok Trump'ın söylediği gibi ama Rusya ile ilişki var diyorlar aynı zamanda Amerika Birleşik Devlet elini çabuk tutması lazım FBI'nin eğer bir şey bulacaksa çünkü bütün Trump ailesi yavaş yavaş Beyaz Saray'a taşınmaya başladı hatta ofis olarak da kullanmaya başlamışlar Trump'ın kızı Ivanka Trump'a Beyaz Saray'da bir ofis tesis edileceği açıklandı. Yetkililer aynı zamanda 35 yaşındaki kızın resmi bir ölü olmamasına rağmen devlet sırrı niteliğindeki belgelere erişiminin olacağını da doğrulamışlar. Beyaz ev diyelim. Tamam en, evet. Henüz evet evet Trump... saray değil. Evet. CNN Türk'ü BBC yazmış. Onlar... Evet, hepsi evet. öyle diyorlar ama bu Galatı meşhur oldu ama gene de kabul etmemek lazım. Amerika henüz bir demokratik cumhuriyet çünkü. Şey modacı değil mi Ivanka Trump? Evet. Evet. Beyaz Ev'den ofisi ne yapacakmış? Mal satacak. Beyaz Ev'den. Beyaz evden. E, kocası bu arada Cennet Kushner e, babasına danışman. Evet. Danışmanlık yapıyor. E, Trump ailesine politik ve ticari faaliyetleri arasında net bir çizgi bulunmaması da tartışmalara yol açıyormuş. Evet, ama Trump göre. markasının satışları altı, altıya katlanmış. Evet. Sen alıyor musun? Benim almama gerek yok. Bizim eve gitmeye çalışırken taksiye Trump tavırsından aşağı iniyorsunuz diyorsunuz. Zaten Ivanka'nın malları da satılıyor mu orada? Trump Tower'da mı? Hmm. Yok da kiralar artıyor. nerede oturuyorsun? Trump'ın aşağısında diyorsun. İşte, ismi bile bir dolgun geliyor. Dünya liderleriyle de toplantılara katılıyor zaten. Ama bir ölüm haberi daha verecektik onu da unutur dördüncüsü IRA, Ira ve Şinpei'nin en önemli isimlerinden Kuzey Hindistan'da özerk yönetiminin eski başbakan yardımcısı Sinn Féin Partisi'nden Martin McGuinness, 66 yaşında nadir görülen bir kalp rahatsızlığı çekiyordu. Oldukça genç sayılabilecek bir yaşta hayata veda etti. Kanlı Pazar'da deride İran'ın ikinci adamıydı kendisi. Ve... Önemli bir, benim savaşım sona erdi bir siyasi lider olarak görevim bu savaşı önlemek ve bu konuda çok tutkuluyum demişti. Öyle bir durum var. Güvenlik demişken iyi bir haber verebilir miyim? Var. Artık güvenliyiz, daha e, güvenli miyiz? Bilmiyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin dün verdikleri bir karar vardı ulaşım sektörü ile alakalı. Evet. İngiltere Başbakanlığı 6 ülkeden gelen direk uçuşlarda kabin içindeki dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar ve normalden büyük cep telefonu. Sizinkisi normalden büyük mü? Cep telefonunuz. Benim her şey normalden büyük. Anladım Trump'ın da elleri. O gösteriyordu. Ellerim benim normalden büyük diyerek seçim kampanyası Abi, yapıyordu. Küçük deniyordu onun için. Normalden küçük olduğu iddiası da var. Normalden büyük cep telefonlarının alınmasının yasaklandığını açıklamış. Bu ülkeler arasında... Lübnan, Ürdün, Mısır, Tunus ve Suudi Arabistan varmış. Artık Türkiye'de varmış. Artık evet, kafanız karışmayacak. Niye üzülüyorsunuz? Kafanız karışmayacak artık. Ne Şangay Beşçisi, ne Avrupa Birliği, ne e, eski Sovyet bloğu gibi şeyleri düşünmenize gerek yok. Artık tekinsizler var. Lübnan, Ürdün, Mısır, Tunus, Suudi Arabistan ve Türkiye. Uçağı bin, uçak buradan gelecek olan yolcular doğrudan tekinsiz olarak nitelendiriliyor ve normalden büyük cep telefonları kabine alınmıyormuş. Peki normal nasıl ölçülüyor? Efendim normali bunun, bunun uzunluğu 16 santim, genişliği 9.3 santim, derinliği de 1.5 santim. Kapıda buna girerken herkesin cep telefonunun ölçümünü mü yapıyorlar evde bir araçla? Evet efendim herkesinkini ölçüyorlar galiba. Ölçeceklermiş herhalde. Evet çok acayip bir şey ama bir burada bir çelişki seziyorum ben. Nasıl yani? Yani bu tabi Türkiye'nin e, mevcut olan e, son e, kavgalı olmadığı ülkeyi de e, dışarı, dışarı alıyor galiba Amerika Birleşik Devletleri'ni de ve İngiltere'yi de, Britanya'yı da. Abu de varmış ama öyle demeyin. Suudi Arabistan'da var. Suudi Arabistan'da varmış. Ama e, Türkiye açısından çok büyük problem fakat ben başka bir şey soracağım. Burada çok büyük bir çelişki seziyorum. O da ne? Medref Hanım. çünkü bu elektronik yasağı, elektronik cihaz yasa, daha önce Müslüman yasağı ilan edilen 6 ülke, 6 ülkeydi değil mi? Evet. Onlarda onlara uygulanmıyor. Nasıl iş bu? İkisi de güvenlik gerekçesiyle değil mi? Amerika Birleşik Devletleri'nden Amerika Birleşik Devletleri'ne doğrudan suçlar var mı? Ya da bu daha önce saydığınız ülkelerden doğrudan Vardır uçuşlar. Vardır herhalde canım yani. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nin şu andaki yönetiminin elinde olsa Boeing'in sattığı uçakları geri alacaklar İran'a, İran'dan. Ama şey, benim bildiğim kadarıyla bu sayılan ülkelerden doğrudan uçuş yok. Bu bunun ikinci aşaması. İlk aşamada insanların vizesiz bir şekilde geçirmemeye çalıştılar. İkinci aşamada da bu sayılan ülkelerdeki yolcuların kabinine cep telefonuyla bilgisayarla girmesini engellediler. Yani şu anda evet 8 ülke Müslüman nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 8 ülke. Mısır, Ürdün, Kuveyt, Fas, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye. Gazablanca'da var mesela şeydi Aynı şeyi Gazablanca'da parçası zaten evet. işte. Kuveyt, Doha, Riyad, Cidde, Abu Dhabi, Dubai, İstanbul, Kahire, Amman olarak neten edilmiş. Evet. Amerika Birleşik Devletleri şehir üzerinden gitmiş. Ve yani 10 havalimanı etkileniyor bundan. Tabii ki Türkiye'de var. E Britanya'da getirmiş. E yani İstanbul'daki büyük hava havalimanları da var. E şimdi ne olacak? Üçüncü havalimanı ile beraber dünyanın özellikle Avrupa'nın bir hap merkezi olacaktı Türkiye. Olamayabilir. Öyle bir tehlike var. Yani İngiliz havayolu şirketleri İngiltere'de de tamamen buna uymuş Britanya'da. British Airways, EasyJet, jet Jet2 com Monarch, Thomas Cook, Thompson ve nelere koymuş? Türk Hava Yolları, Pegasus, Atlas Global, Middle East Airlines, Egypt Air, Royal Jordanian, Tunis ve Saudia Hava Limanları. Yasak Amerika'da 8 ülkeyi kaplıyor. Dizüstü bilgisayarlar, tablet, elektronik kitap, e-kitap, fotoğraf makinesi. Fotoğraf evet. makineni sen her yerde taşımıyor musun? Ya ben kitabı taşıyorum her yerde. O kötü oldu. Taşınabilir DVD oynatıcın yok mu senin? Oyun konsolun yok taşınabilir yazıcın Bartır yapsanız fena olmaz aslında. <gülüyor> evet yani bunların içinde saklanabilir deniyor. Bu ciddi bir sorun. Tekrardan hemen, hatırlatalım hemen ama. Yani uzunluğu 16 santim, genişliği 9.3 santim, derinliği de 1.5 santimden fazla olan her türlü elektrik eşyanız yasak kapsamındaymış. Evet. Bu Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı Kayre Uluslararası Havalimanı Atatürk Uluslararası Havalimanı diye gidiyor. 96 saat vermişler. Ondan sonra şey olacak. Buna hemen Britanya'da peşine takılınca Amerika Birleşikleri'nin her zaman olduğu gibi böyle bir şey olmuş. Çavuşoğlu'ndan da eleştiri gelmiş yalnız. Ne demiş şey efendim? Normal yolcu cezalandırılmamalı demiş. Normal terörist yolcuyu ayırmak lazım anlamına geliyor. Nasıl ayrıldığını bana sorma. Kokluyorsunuz. <gülüyor> İngiltere yani bu evet şey Güzel haberi bu. Dışişleri Bakanı bu yeni bir haber. Ee, hem o Amerikan Amerika Birleşik Devleti Ulusal Güvenlik Danışmanı Kor General McMaster'la yüz yüze ve telefonda da Rex Tillerson'la konuşmuş Dışişleri Bakanı ile bir endişe varsa güvenlikle ilgili birimlerimiz bir araya gelip tedbir almamız lazım. Normal yolcu. Önemli olan onların bindiği yerlerde gerekli tedbirleri almaktır demiş. ya Güvenmiyorlar. Yani yani sonuçta güvenilmesi de pek mümkün olmayan ülkeler olarak yani da özellikle Türkiye üzerinden kendi çöplüğümüzden bahsedecek olursak bir e, Rusya konsolosunu hatırlarsanız bir polis memuru öldürdü. Aktif evet. bir polis memuru öldürdü. Aynı zamanda bu e, güvenlik noktalarında çalışanlarda da devletin resmi görevlileri Bu çok o, çok önemli bir şey ve son olarak Amerika ve İngiltere ile e, ciddi bir çatışması görünmüyordu Türkiye'nin. Onun dışında bütün Avrupa ülkeleriyle. Böyle bir çatışma mı var? E, çok ciddi bir çelişki yok mu sence? Çelişki olabilir de çatışma olabilecek kadar cesaret Slandı var mı? çatışma demedi. Diplomatik evet. çatışma gibi bir şey var. Evet. Hollanda'ya yapılanların aynısı yapılabilir mi Amerika Birleşik Devletleri'ne ya da İngiltere'ye? Yapılamaz. E, Fethullah Gülen Amerika Birleşik Devletleri'nde hala En olabildiği nazik dille beraber konuşuluyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Hollanda'ya gösterilen e, o diplomatik retoriğin o kabalığın dörtte birini gösterebilmek mümkün oldu mu? Darbeden sonra bile, darbe girişiminden sonra bile Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bir şey demiş. Hala ricam innet. Geçici tedbirler değil kalıcı ve en etkili tedbirleri beraber almamız lazım. Normal yolcuları cezalandırmak yerine tehdit oluşturabilecek kişilere karşı alacağımız tedbirler daha sağlıklı olur. Evet. Yani bir araya gelelim demiş. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Türkiye açısından da Amerika Birleşikleri açısından da doğru bir şey değil diye tepki göstermiş. İngiltere'de, Britanya'da katılınca ya da Büyük Britanya diyelim Ee, durum daha da katmerlendi Fakat Erdoğan da zaten Hele Cumhurbaşkanlığı sistemine bir geçelim Avrupa Birliği üyelik süreciymiş Geri kabul edilmiş Geçiniz demiş İşte yani. yeni grubumuzu bulduk tekinsizler Almanya Maslahat Güzarı Dışişleri Bakanlığı'na Çağrılmış Alman istihbarat Şefi Darbenin arkasında Gülen'in olduğuna ikna olmadık Demişti ya evet. Bizi ikna edemedi Çağrılmış Çağrılmış da ne olmuş Bilmiyorum. Onu yazmıyorlar. onu, onu ha. o, o haberin devamı başka bir haber içerisinde var. Ee, Almanya'da Alm Adalet ve Kalkınma Partisi Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada Türk siyasetçilerin Almanya'da katılacakları referandum etkinliklerini iptal edeceği söylenmiş. Kararın Ankara'dan alındığı söylenmiş. Evet. Ne oldu? Hollanda'da da aynı şekilde iptal edilmişti. Hazır maslahat güzel çağırdığınız zaman biraz daha ileri gitmek söz konusu ama evet, böyle bir şey de söylemişler. Ama söylemiş bu karışık. Şey. Ya yani evet. Dışlerinden Almanya'da FETÖ tepkisi, ya yani yüzlerce FETÖcü Almanya'da falan demişler. Deutsche Welle Türkçeninle bir ama dediğin gibi e, pek bir şey olmam. Bir de haddini bil haddini. Lafı daha var. Avrupa Birliği komiseri Hana e, Hürriyet gazetesinin Ankara temsilcisi Hande Fırat'a e, söylemiş. Haddini aşıyor demiş. Kim aşağı? Haddini? Putin. yo Trump mı? Değil. Kim efendim? Avrupa Birliği Komiseri Han. Yuhannes Han. Neyse bunu da belki şeyle konuşuruz. Rusya'nın haddini alakalı olan durumda da şu. Afrin'de e, bir üst kurulacağı iddia edilmişti. YPG ile vardı evet. anlaşma doğrultusunda Rusya'nın. Daha sonra bu yalanlanmıştı. Fakat Rusya Savunma Bakanlığı üst kurmadıktan söylemişti daha doğrusu. Fakat Sputnik'in Rudolf'a dayandırarak yayınladığı videoda Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezindeki askerlerin Rus bayraklarıyla askeri araçlarından Afrin'e doğru yola çıktıklarından bahsediliyormuş. Bu görüntüler varmış. Yani bütün komşularla sıfır sorundan sırf soruna geçtik. Bu da yetmedi şimdi Rusya'yla ve de Amerika Birleşik Devletleri ile de mi çatışma yani şey tatsız. Bayrakları yan yana. Yani seçiyordunuz ya bundan bir ay önce Rakka'ya mı girsek yoksa Membiçe mi girsek diye. Şimdi ikisi de biraz zor durumda. Önce Membiç sonra Rakka. Ya da hiçbiri. Evet, bir, bir da olduğu Merkel'in partisine göre de bu kadar yetermiş. Erdoğan ve hükümeti Almanya'da istenmiyormuş. Ne diyorsun buna? işte onlar da gelmeyeceğiz demişler. Evet. Evet. Yapmayacağız. Propaganda çalışması demişler. Artık istemiyoruz demişler. Belçika'da Türkiye'yi PKK destekçisi olmakla suçlanan Türkiye kökenli bakanına sahip çıkmış. Bu da BBC Türkçe'nin haberi. Ruhal Demir bu PKK'cı filan demişler. Ama şey Belçika Başbakanı bizzat... Demir'le ilgili olarak, Zuhal Demir'le ilgili olarak hükümet yanlısı medyada yer alan haberlerin Erdoğan'ın referandum stratejisinin bir parçası olduğunu savunmuş. Yani Belçika'yla da durum kötü. Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'de orada zaten. Onların da başkendi. Ama Liberal Demokratik Parti'nin hazırladığı Nazim haritasını gördün mü? Gördüm efendim. Avrupa'nın gündemini neden oturmuş o? <gülüyor> Çok şaşırmışlar. iktidardan bakınca Britanya Nazi adası. Sıcak çay içen çay içen naziler, Katolik naziler İzlanda nazi adası, Soğuk naziler İskandinav ülkeleri, Slav nazileri Baltık nazileri Sovyet nazileri, Balkan nazileri Zeynettin Zidane Zinedin Zidane nazisi Fransa, Futbol nazileri İspanya ve Port Portekiz pizza nazileri de İtalya. Bu ciddi yani. iflas etmiş naziler de var. Kim da? Yunanistan. Hı. Balkan nazilerinden ayrı olarak. Okla'da Atlantik'in öbür tarafı gösteriliyor. Pensilanya nazisi diye. Ama bunu geçelim şimdi. Popülizmin de artık bu kadarını kim kaldırabilir bilmiyorum. Ama bu meseleleri Avrupa başta olmak üzere E, romantlaşmalarında da konuşmam durumu kıta Avrupa'sında bir ivme var onları da Cengiz Aktar'la birazdan konuşma fırsatı bulacağız Açık Gazete Nereye Doğru Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz Mer günaydın Günaydın Cengiz Bey Can günaydın Evet Avrupa'dan bir Hatta Batı dünyasından Genel bir Kopuş eğilimi seziliyor gibi hı hı. Biraz istersen ondan Başlayalım Nereye Kendisinden başlayalım işte. Evet lütfen Çünkü e, Önümüzdeki cumartesi e, Avrupa ekonomik topluluğu Yani bugünkü Avrupa Birliği'nin e, esas temelinin atıldığı Roma antlaşmaları e, diye bilinen e, Avrupa ekonomik topluluğu ve ÖRATOM, yani sivil ve nükleer antlaşmaların 60ın yılı e, yani 60 yıl idrak edilecek. Biraz o çerçeveden bakalım e, yani 60 yıl sonra Avrupa nerede? Tabii bunu yarım saate sığdır, sığdırmak mümkün değil ama elimizde epey bir ipucu var. Ondan sonra da aynı e, bağlamda Türkiye Avrupa'nın ve Batı'nın neresinde duruyor e, senin de başında sorduğun soruya hı hı. iknaden böyle bir, e, tepe, bir e, toparlayalım diyorum. Şimdi bu bu da Jambone'nin işi tabii Jambone. Bu e, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun, yani bugünkü Avrupa Komisyonu'nun ağa babası olan e, Kömür ve Çelik Topluluğu'nun genel sekreteri. Fakat e, yani 1950'den bu yana, yani 4-5 yıl boyunca 50'den bu yana derken, yani o, o yana demek daha doğru e, 1954'e kadar giden süreçte bunun yürümediğini görüyor. Ee, ve özellikle de sorun Almanya ee, Çok ilginçtir Ve e, istifasını basıyor Ramonet biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin bir numaralı Yani en önde gelen fikir babası Ve e, Kasım 1954'te şöyle diyor Şimdi bu e, kömür ve çelik topluluğu bugüne dek Ülkelerimiz parlamentolarının egemenlik devrine razı oldukları Ve karar alma hakkı tanıdıkları tek Avrupa kurumudur diyor Hakikaten öyle ve bugün dahi öyle Yani Avrupa Komisyonu'nun ağ babası olarak edersek devam ediyor. Bu ülkelerimiz, bu ülkelerimiz dediği o zaman altı ülke, altı ABV'si. Ee, yani işte üç, e, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İtalya, Fransa ve Almanya. Şimdi ülkelerimiz günümüz dünyasında bugünün Amerika ve Rusya'sının ve yarının Çin ve Hindistan'ının öngöreye bakar mısın? 1954. Evet, evet. Karşısında çok küçülmüşlerdir. Avrupa Birleşik Devletleri ile hayat bulacak birlik Avrupa halklarının hayat standartını yükseltecek barışı koruyacaktır. Eğer vakit kaybetmeden ve durmadan çalışırsak bu yarınımızın gerçeği olacaktır diyor. Ve istifasını basar basmaz ardından Avrupa Birleşik Devletleri için eylem komitesini kuruyor. Şimdi bu çok ilginç bir komitedir bu. Eşi benzeri olmayan bir komitedir ve bir kurucu ülkeler, yani siyasi partileri var, sendikalar var, aydınlar var, teknik adamlar var ee, yani ve amaç tabi burada federal Avrupa'yı kurmak. Şimdi sonunda gelinen yerde 25 Mart 1957, yani bu iki Roma Antlaşmalarının Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Yuratom'un yani sivil nükleer antlaşmasının imzalandığı Roma'da imzalandığı gün ee, bu çok önemli tabi e, Avrupa açısından ve özellikle de Avrupa'nın bugün içinde bulunduğu durum açısından tabi burada başında söyledim hatırlattım ee, Almanya sorunu diye bir şey var yani Almanlar yenik, e, perişan ve Almanya Almanya'sı evet. yani Savaştan çıkmışlar ama e, Yani Ne dese kabul ediyor e, Galip gelenler ama e, Gönlü de e, Tamamen e, Avrupa'dan Yana değil e, yani Aklı her zaman doğuda Yani bir nevi batı karşıtı Misyonunun bilinciyle hareket eden Bir ülke otoriter Militar ve daima Batı kültürünün yani ne kadar ilginç oldu. bahsediyoruz. Batık üzünün dışında e, ve, e, Yahudileri, romanları, e, sosyalistleri kıtır kıtır kesmiş senelerce yani 33'ten itibaren sayarsak 45'e kadar 12 yıllık bir bir kabus yaşamış ve yaşatmış bir ülkeden bahsediyoruz. Evet, yalnız orada da Rusya'ya, Sovyetler Birliği Balkanlara, Romanya'ya, Yunanistan'a her şatışmış, evet. yani, evet, evet, evet. şimdi bu eee ve e, dolayısıyla e, 25 Mart 1957'de Roma'da imzaf edilen antlaşmalar Bundeslag'da e, zamanı yani mecliste, alt mecliste, Alman parlamentosunun alt meclisinde onaylandığı 5 Temmuz 1958'de aynı Jean Monnet başında sözünü ettiğim Fransız e, AB'nin fikir babası e, şöyle yazıyor. Almanya'nın kıtadan kopma riski böylece uzaklaştı. Uzun zamandır muğlak bir tavır içerisinde olan Alman kamuoyu batıdan yana tavır almış bulunmaktadır diyor. Ne kadar ilginç neyi bir şey hatırlatıyor mu o? <gülüyor> yok. <gülüyor> Hiçbir şey hatırlatmıyor değil Hiç, şey yok diyorsun yani. <gülüyor> Can da o genç belki heyecanlanmıştır diye söylüyor. Ya? Amanca <gülüyor> öğreniyor. Ya dedi evet, duydum. <gülüyor> demek, ya vol demek anladın. Ya vol, ya vol. Yani bugün o Almanya ki yani hakkında şaibeler olan, kuşkular olan Almanya Avrupa Birliği'nin çirkeci gücü durumunda. Türkiye'nin de böyle olabileceğini söyleyen bakanlar var bu aralar. Onlara biraz sonra gelelim bizler. <gülüyor> Şimdi bu 60 yıl sonra Avrupa nerede duruyor? Yani 50 yıl sonra nerede durduysa orada durduruyor aslında Yani 50. yılını da idrak etmiştik 2007'de Berlin'de bir toplantı olmuştu ve hakikaten Avrupa, Avrupa o zaman yani krizle krize girmek üzereydi. 2008 krizi Amerika Birleşik Devletleri'nden idhal. Yani daha farklı bir yerde değil açıkçası 10 yıl sonra ve bu aşırı sağ partilerin at oynattığı bir kıtadan söz ediyoruz. işte Hollanda seçimlerini gördük. Fransa'da Le Pen %25'te tırnak içerisinde Aslanlar gibi duruyor. Diğer ülkeler daha iyi değil. Yeni katılanlar arasında özellikle Polonya ve Macaristan'dan çok pis gelmeye devam ediyor. Şimdi yeni Avrupa mimarisi nasıl olacak? Bir de işin içinde Brexit var tabii. Şimdi Brexit'le beraber herhalde <gülüyor> bu, bu önümüzdeki cumartesi Roma'da gündeme gelecek olan konulardan biri ki Merkel ve Hollande yani Fransa Cumhurbaşkanı <gülüyor> bunu biraz dile getirdiler. Geçtiğimiz haftalarda bir çekirdek Avrupa Yani euro Euro denilen, yani bu biraz adını ettiğim altı kurucu ülke ve birkaç tane daha Finlandiya, Avusturya falan gibi ülkelerin de dahil olacağı hakikaten her türlü e, ortaklığa hazır e, Avro konusunda sorunu olmayan ülkelerden oluşan bir çekirdek Avrupa'ya doğru gidiyor. Yalnız bu sadece Brüksel'de e, yapı, düzülecek mimariyle veya eee iyi niyet beyanlarıyla olabilecek bir şey değil. E, Avrupa'nın yıllardır süren yani e, demokratik defisit tabir edilen yani e, demokratik e, narkoz eksi, e, ne diyeceğiz? E, zarar e, diyeceğiz e, e, böyle bir kavram var yani. E, bu e, demokratik e, eksiklik e, halkları ilgilendiren bir demokratik eksiklik. Yani orada e, Brüksel'in, Brüksel'deki yapıların, örokratların e, Avrupa'sı halklardan kopuk ve bugün e, e, sağ partilerin ve özellikle aşırı sağ partilerin tabii e, her sazı ele, ele aldıklarında dile getirdikleri e, bu Yani bu artık e, halklara değmeyen ve e, biraz kendi bildiğini okuyan ve e, 550 milyon kişi insan Avrupalı hakkında da kararlar alan bir yapıdan söz ediyoruz. Evet bu, yarım milyar insandan bahsediyoruz. Evet bunun bunun e, ve zengin insan yani dünyanın geri kalan e, bölgeleriyle karşılaştırıp ve da refah içerisinde falan. Şimdi e, bu e, Bunun çaresi nasıl bulacak yani Avrupa sevmezlik, Avrupa kuşkuculuk ki Avrupa'da çok yaygın. Yani bunun üstesinden nasıl gezilecek, bu e, kendini dışlanmış hisseden halklar nasıl e, kendini dışlanmamış hissedecek. E, bu Bunlar büyük soru işaretleri olarak duruyorlar. Şimdi e, şöyle bir hatırlatma yapayım ben bu söylediklerimi. E, e, kanıt olarak yani G20 toplantısı oldu biliyorsunuz ki yakın zamanda. Canın haberi vardır izler Okulu, bu g toplantıları. Eee ya vol gelmedi orada. Dış İlişkiler Bakanlarının G20 e, G20 toplantısı G20'den bahsediyorum. Yok G20'nin kendi şey oldu tabii. Ya yani yok yüksek seviyesinde. Maliye bakanları pardon. Maliye bakanları evet. seviyesinde oldu evet. Ve e, biliyorsun dönem başkanı da Almanya. E, G20'nin e, şimdi. Ve e, o kadar ilginçtir. Yani e, Zahid Geist diyeceğiz herhalde zamanın ruhu. E, sonuç bildir bildirgesine e, korumacılık karşılığı da ifade girmedi. Düşünebiliyor musunuz? Bunlar e, piyasa ekonomisinin şampiyonu ülkeler. E, batı ülkeleri ve bu e, girmedi ve alamlarda alttan aldılar Tab bu tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin dayatmasıydı yani orada bir e, proteksiyonist yani korumacı kapalı bir e, keynecen e, iktisat politikasına doğru gidiliyor malum şimdi bir yapalım. küçük parantezde iklim değişikliği ile ilgili de herhangi bir ibare galiba Peki. konamadı Amerika'nın itirazı Peki. Dolayısıyla bir zaten da alttan almak zorunda kaldı. Seçim var. Uğraşmadılar yani. Evet. Şimdi önümüzdeki dönemde yani Fransa seçimleri ve Almanya seçimleri sonrasında bu e, e, alttan alan e, şimdi Hollanda'yla biraz gözünü açmış olan ama e, daha Fransa'ya ve Hollanda'daki seçimlere ihtiyacı olan e, Avrupa Birliği e, acaba e, bunun e, sonbahar geldiğinde e, ne durumda olacak ve e, yeni bir mimariye doğru ilerleyebilecek mi e, romantlaşmalarının 60. yılıdır. Soru bu ortada duruyor. Yani dağına, evet. e, cevap yok. E, Fransa'daki e, gidişat kötü değil. Yani e, seçimi kazanma durumunda olan e, Macron e, Avrupacı e, bir, bir politikacı. Eee onun durumu kötü bilmişsiniz hakkında bir e, şahide daha çıktı, bir e, dedikodu daha çıktı. Ama Macron e, yani Avrupa konusunda sıkı duran bir politikacı. E, keza Al Almanya tarafında yani, evet, e, anlattığım e, bu 1957 e, döneminin e, Avrupa'ya uzak Almanya'sı bugün eee soluyla sağıyla yani sosyal demokratisizle hristiyan demokratisizle tamamen Avrupa çıktı burada da bir şul rüzgarı var. Yani tek başına hükümet olabilir mi sosyal şul şulun başını çektiği sosyal demokratlar göreceğiz sanıyorum ama her halükarda eee Avrupa Brexit ve eee Trump'a karşı Batı'nın bir nevi manevi e, garantisi gibi duruyor bugün. Güçlü çünkü ekonomisi. Fransa'nın ekonomisi o kadar güçlü değil. E, burada büyük e, Avrupa'nın geleceği açısından soru işaretleri var. E, şimdi bu mimari içerisinde e, canın yeri nedir? E, yani can derken e, istihbalden bahsediyorum tabii. Bu e, e, Yağol. Ya, yağol yağol. E, Asu hatta. Ama hemen bir şeyden bahsedebilir miyim Soruya geçmeden önce? Ben kendi soru, bana doğru sorulmuş olan sorunun cevabını ufak bir araştırmayla vereyim. Bertensman Macfey'in yaptığı bir kamuoyu araştırması var. Bertensman iyidir ondan. Be, evet, zaman zaman Avrupa Birliği karşıtı söylemlerde bunların hükümetlere karşı gençlerin ne istediklerini merak etmişler ve bu soruyu sormuşlar. Doçevelin haberi bu. Araştırma kapsamında Almanya, Avusturya, Polonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan'da 15 ile 24 yaş arasında 3000 bin gence Avrupa Birliği'ne dair sorular yöneltilmiş. Evet. Ve anketten çıkan sonuçlara göre bu gençlerin 4'te 3'ünün Avrupa Birliği'ne sıcak baktığı öğrenilmiş. Reform istiyormuş gençler. Ee, yani başta başka ülkelerde serbest çalışma, eğitim, yaşam imkanı sağlanması ve iklim değişikliğine karşı ortak önlem alma çabalarının gençlerin Avrupa Birliği'ne olumlu bakmasına etkili olduğu öğrenilmiş En büyük tehdit olarak da radikal İslamcılar göç durumları ve e, iklim değişikliği görülüyormuş. Yani bu insanın için ısıtıyor önemli önemli e, evet. bulgu Evet gençler açısından. Yani gençler bize ne demiyor, bu hakikaten... E, takdire şayan. Şimdi gelelim Türkiye'nin yerine bu hmm, imaride. Evet, evet onu bekliyoruz. Şimdi gene şey diyenler var tabi işte İngiltere çıktı İngiltere illaki Avrupa Birliği ile bir orta yol bulacaktır kendisine yani ilişki açısından işte Türkiye'de benzer bir ilişkiye sahip olabilir. Neden olmasın? Tabii neden olmasın nokta yani <gülüyor> bir sonraki aşaması Yok bunun. Çünkü e, böyle bir yapı yok. Şimdi artık Avrupa Birliği ülkeleri ister e, yani bir, bir, ikili e, beyanlardan söz ediyorum ya da e, Avrupa Birliği kurumları ki e, son günlerde Yohannes Han yani genişlemeden sorumlu e, komisyon üyesi Avusturyalı Hristiyan Demokrasi Yohannes Han epey bir öne çıktı. E, buradaki bu e, Ön kabul veya e, e, ortak akıl e, şu, yani Türkiye bu anayasayla, e, yani o referanduma sun, sunulan anayasayla Avrupa Birliği'ne üye olamaz. E, böyle bir e, hüsnü kabul e, var artık Avrupa'da. Şimdi hükümetliğine çok sert tepkiler veriyor biliyorsunuz. Siz, size ne işinize bakın it yani Duma kurtulmuştan Ömer Çeliğe Cumhurbaşkanından eee başbakana e, herkes e, bu Venedik Komisyonu'nun e, e, anayasa değişikliği ile ilgili mütalaası ve e, ondan, so ondan sonra yani onabinaen e, ziyade e, çünkü Avrupa Birliği içerisinde E, bu kadar açık konuşan başka bir e, kurum e, yok ve olmadı zaten. E, Venedik Komisyonu raporuna mütalasına atan artık e, Avrupa bir bakıma taraf e, yani, referandumda. Hoş diyeceksin ki hayır çıksa ne olacak? Yani hayır çıksa e, yani, başka şeyler olacak ve bu hal... E, yani içinde bulunduğumuz o hal devam edecek zaten. Uzatıldı bile biliyorsunuz Temmuz'a kadar. O yüzden burada bir soru işareti koskocaman bir soru işareti var. Dün Cumhurbaşkanı bu böyle gitmez 16 Nisan'da sonra oturup konuşmalıyız diyor. Ömer Çelik Avrupa Birliği Bakanı Ee, en üst seviyede bir zirve e, yapalım diyor. Öyle bir şey e, ben ihtimal vermiyorum. Yani Avrupalılar e, Türkiye ile en üst seviyeden masaya falan oturmaz. Öyle gözüküyor. Ee, bir de ne, ne konuşulacak? Yani artık e, öyle bir e, aşamaya geldik yani bu e, geri dönüşü olmayan e, bir yol. Yani en azından Avrupa doğru bir standart ve açısından Türkiye e, yani Sadece kağıt üzerinde aday olan fiilen müzakerelerinin durduğu e, gümrük birliği elde kalan son e, malzeme olan gümrük birliğinin e, revizyonunun 21 yıldan sonra yani tür biraz e, köhnedi tabii gümrük birliği. E, pek çok haklı e, talep var Türkiye tarafından. Ama bu, bunun e, revizyonuna geçen yılın ikinci yarısında başlanacaktı. Başlanamadı tabii. Ve şimdi de başlanamayacağı, hiç başlanamayacağıyla ilgili ön işaretler ge geliyor. Yani özellikle Avusturya'da ama sadece Avusturya'da değil, pek çok başka e, ülke artık yani Türkiye ile olan ilişkilerin sadece merkan Yani alsat ilişki ticari Evet fakat ticari. şey diyor yani birkaç ufak ilavede izin verirsen yani tamam. Erdoğan Avrupa Birliği kapısında sürgü çekti diye veriliyordu dünkü haber dikende diken mesela evet. AB üyelik süreciymiş geri kabul anlaşmasıymış artık hiçbiriyle bizi tehdit edemeyecekler bitti o işler diye çok oldukça net bir dille konuşmuş. Buna karşılık da işte bakan Çelik, Ömer Çelik de Avrupa Birliği Komiseri Han'a kendisini sömürge komiseri sanmasın haddine düşmez demişti. Böyle konuşmalar oluyor. Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu da inanmadığı gibi Avrupa Parlamentosu raportörü Katipiri de Avrupa değerlerine inanan Türkiyelilerle yan yana olmalıyız. Ama Erdoğan'ın sözleri Türkiye'nin güvenilirliğini azalttı diyor. Müthiş. <gülüyor> şimdi, şimdi bundan ne çıkarabiliriz? Yani bu ağız dalışından tabii bütün buna geçen günlerde Hollanda'da ve ondan önce Almanya'da yaşanan kepazelikleri de dahil edersek yani bu basın üzerinden yani demeç savaşları diyeyim adına Yani bunun e, gelip dayandığı bir yer var, o da Türkiye'nin NATO üyeliği o kadar. Yani burada artık ne Gömür Birliği'nin, ne mülteci anlaşmasının, e, ne, e, ne, ne vize muafiyeti e, meselesinin hiçbir kıymeti harbiyesi yok. E, bunların hiçbirinin umuru yok, en azından e, görünür bir gelecekte. Yalnız e, yani Avrupalıları e, kendi odalarına kapandıklarına veya e, kapandıklarında veya kap kapalı kapılar ardına çekildiklerinde endişelendiren bir tek yegane şey var o da Türkiye'nin NATO üyeliği. yani burada ve patı e, ekseni daha doğrusu yani bu ne kadar e, sürecek e, bu e, yani Avrupa Birliği ilişkisi NATO ilişkisini garantiye almak veya sürdürebilmek için bir bir argüman, bir gerekçe olarak duruyor o kadar. Onun dışında başka bir hakikaten bir ağırlığı maalesef kalmadı. Yani gelip dayanılan yer, tekrar ediyorum orası. Yani o yüzden yani ne olduğunu Orada ne olacak? Esas herhalde önümüzdeki e, a, a, aylarda, yıllarda e, soru işaret ediyor. Cengiz Bey, e, Türkiye açısından bakıldığında nasıl Avrupa Birliği çatır diyor yakında bitecek bir proje olarak nitelendiriliyor bazı e, demetçiler içerisinde bunu görebilmek mümkün. NATO için de aynı şeyi söyleyebilmek mümkün olabilir mi? Özellikle bu Trump'ın gelmesiyle beraber e, en son Merkel'le yaptığı ziyarette Alman Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir açaklama vardı. Siz NATO'ya Amerika Birleşik Devletleri NATO'ya çok fazla emek emek değil de para veriyor. Diğer hmm. ülkeler de elini taşının altına sokmalı diye bir açıklama yapmıştı. Sonra ufak bir görünmez diplomatik kriz çıkmıştı. Ama şimdi bakıldığında 25 Mayıs'ta Brüksel'deki zirveye katılacakmış. NATO zirvesine katılacakmış Trump. Asıl kıyamet orada kopacak gibi duruyor. Stolenberg'te 12 Nisan'da Beyaz Eve gidecekmiş. Yani NATO'nun da bitişi gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Şu andaki hükümetin gözünde S-400 füzelerini de al almaya çalıştıkları bu süreç içerisinde. Ama hmm. 400 meselesi ayrı evet. ee, yani orada bir orada da bir yani Türkiye'nin bir e, oyunu var yani yani oyun derken olumla e, anlamında tak geçersiniz evet. söylüyorum. Yani bir orada işte bak böyle bala kaçı davamızdanız gider SS 400 alırım falan gibi ama bu bunlar yani şakaya gelen şeyler değil. İçinden de bir şey almaya bir şeyler almaya kalktılar da sonra vazgeçtilerdi biliyorsunuz. yalnız yani bu e, Ömek istediğim e, şimdi iki farklı şey var senin sonunda bir birincisi yani NATO'nun geleceği meselesi evet. e, orada e, yani uzun lafın kısası e, Amerika Birleşik Devletleri e, Avrupa'nın ve özellikle Almanya'nın elini daha fazla taşın altına koymasını ve e, NATO'nun e, yükünün e, altına biraz daha fazla girmesini istiyor. Şimdi bu konuda tevatür muhtelif tabii çok farklı düşünenler var ama böyle bir yapı var dünyada. Yani Japonya ve Almanya yenik iki güç Amerika'nın koruma ve güvenlik şemsiyesi altında zenginleştiler. Bu, de, bu da bir iktisadi bir gerçek. Şimdi bunu tekmelemiş vaziyette Trump. Bu orada duruyor. Bakalım hmm. önümüzdeki e, günlerde ne olacak? Mesela Çünkü hiç olmamış bir şey oluyor. Şu sırada e, Rex Tillerson, yani e, Dışişleri Bakanı, Amerikan Dışişleri Bakanı, e, toplantı, Brüksel'de toplantıya e, katılmıyor. E, Çin devlet başkanı geliyor. E, o yüzden ben Washington'da olmayı tercih ediyorum. Diyor. Evet, bir şey. es, es geçiyor yani NATO evet, toplantısına. Evet. inanılmaz evet. bir şey yani. Tabii ondas şimdi bu bu bir iki yani bu bir yerde duruyor daha bu bu plan çok sul kaldı ikinci olan ilişki o ayrı bir şey. Yani o Rusya bağlantılı. Yani Türkiye'nin Rusya'nın kucağına düşmemesi endişesiyle hareket eden bir NATO dünyası var adına öyle diyelim. o ayrı bir şey. O ne olur? O belli değil tabii Orada yani her türlü çılgınlıkta da olabilir tabii. İncirlik ve kürecik iki önemli bir ürün. yani bunlar nasıl ikame edilir? Türkiye, yani Erdoğan Türkiye'si, Erdoğan İdaresi bütün bunları elinin tersiyle itip hadi bakalım artık biz bağımsızız, istediğimizle istediğimiz işi yaparız deyip değersiz yalnızlığını daha da güçlendirir bir pozisyona girer mi hı hı. E, 16 Nisan'dan sonra da esas meseleler bunlar tabii. Evet süreyi bitirmek üzereyiz ama Can'ın sormak istediği küçük bir şey daha var galiba. Bu soruyu size sormalıyım Cengiz Bey müsaade ederseniz yoksa e, uyuyamam bugün. E, bu şey e, sizin cep telefonunuzun uzunluğu 16 santim, genişliği 9.3 santim ve derinliği 1.5 santimden fazla mı? İlk önce bunu sorayım. Yok. İlk pazarında. O rahatsınız yani o konuda bir probleminiz yok. Hocam, bu uçağın bir, bir al, alma meselesi. Evet, evet efendim. Bu ne manaya geliyor onu anlamaya çalışıyoruz sabahtan beri program başladığından beri. <gülüyor> hop oturup hop kalkıyor. <gülüyor> ya hacking zaten cep telefonu ile yapılabilir. Eğer şeyse de bomba olacaksa da gene cep telefonu ile yapılabilir. Yani hiçbir güvenlik anlamında Bir e. anlamı olmadığı söyleniyor. Lübnan, ama... Ürdün, Mısır, Tunus, Suudi Arabistan'la ayrı bir cephe oluşturabilir miyiz? Bir de son sorun bu. Ee... Ya bak o olur. Hmm. olur Kuveyt ve, ve Katar'ı da dahil etmekte. Amerika değil. Birleşik Devletleri'ne kattı. N kattı. Evet. Peki ben bitirirken bir küçük sürprizim daha var gene. Ayı çok merak Na içersin. Nazi deyince rahatsız oluyorlar. Hemen ortakları onlara sahip çıkıyor. Başta Merkel sen de şu anda Nazi uygulaması yapıyorsun. Almanya'daki kardeşlerime de vekillere de demişti Erdoğan ve arkasından da maskeli balo sona erdi demişti artık nazi benzetmesini tekrarladıktan sonra ben de e, eğer kabul buyurursan küçük maskeli balo şarkısını sana ithaf ediyorum. Çok yakıştı. Çok Atena'dan yeni türkünün şeyini Atena söylüyor ama versiyonu hoşça kal teşekkür ederim görüşmek be. üzere yatsın gemilerim deniz şokatı gibi tak taktı canıma dolmaz kılı balı dolmaz ve aman sahte isterim Nereya doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Açık Gazete Long distance information give me... Memphis ya da Memphis Tennessee adlı şarkısıyla tekrar Chuck e kulak verdik Açık Radyo'da, Açık Gazetesi'nde onun. Burada da şey diyor Chuck Berry, ee, uzak, uzak, uzak mesafe, uzun mesafe konuşması vardı eskiden cep telefonları falan yokken ve bağlatırdı, santrallen hatla bağlatılırdı. Öyle bir konuşmayı anlatıyor. Bana Memphis Tennessee'yi bağlıyın lütfen diyor. Ve bulun, beni arayanla temasa geçmemi sağlayın. Telefon numarasını bırakamamış bırakmamış ama ben biliyorum kimin aradığını. Çünkü amcam mesajı almış ve duvara yazmış numarayı diyor. E, lütfen bana yardımcı olun santral. Marie'imle temas haline geçelim Mari ile benim Memphis Tennessee'den arayacak tek odur diyor. Evi de o kızın evi güney yakasında bir yüksek vadinin üstünde Mississippi Bridge'ine birkaç yüz metre mesafede lütfen daha fazla da bir şey söyleyemem diyor sadece çok özledim onu ve bütün eğleniyorduk ama annesi izin vermediği için ayrıldık, koparıldık birbirimizden. Artık görüşemiyoruz da. Mutlu evimizden Memphis Tennessee'de son gördüğümde Mary bana elini sallıyordu ve gözlerin yanaklarında da yaşlar akıyordu diyor. Sadece 6 yaşında lütfen Santral beni Memphis Tennessee'ye bağlayın diye çok kısa özlü ama tipik bir hikaye anlatıcısı olarak Çak Bey tekrar gündemde bütün bir kuşağın hayatını etkileyen, olumlu anlamda etkileyen, bağımsız, biraz isyankar bir ruhu ve böyle hafif dramlarla da aile hatta traji dram diyebileceğimiz şeylerle de anlatan biri ona da bir günaydın daha dedik ve devam ediyoruz şimdi bir başka yerlerden de kopuşlar var yani bu popülizmin çok fena halde etkilediği bir ikiye böldüğü bir toplum var en az ikiye ama düşmanlaştırma da çok net olarak görülüyor Şimdi bir de dünkü Nevruz toplantılarından da bahsetmemiz lazım. Özellikle mesela Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasında hayır ve barış çağrısı yapıldı diyor Hatice Kamer bildirmiş BBC Türkçeden. Diyarbakır dahil 21 il ve ilçede Nevruz kutlandı. Halkların Demokratik Partisi ve Demokratik Bölgeler Partisi'nin organize ettiği ve katılımın yüksek olduğu belirtiyor. İşin ilginç tarafı bazı hükümet yanlısı, gazetelerin özellikle Akşam ve Star'ın katılım çok düşük oldu HDP politikaları yüzünden diye haberler yaptı ve böyle flu bir takım fotoğraflar eşliğinde vererek o izlenimi yarattıkları da görülüyor. HDP'den yapılan bir mesajda da dalga geçmişler. Sizin bulunduğunuz yer, sizi göremedik kalabalıkta diyorlar ve çok büyük bir katılım olmuş zaten ve e, Diyarbakır'da bu e, kutlamada kalabalığa hitap eden eski Diyarbakır Belediye Başkanları'ndan Şanlıurfa, Milletvekili Osman Baydemir ve İçişleri Bakanlığı tarafından göreve alınıp bir süre tutuklu kalan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk de konuşmalarında partilerinin yaklaşan referanduma yönelik hayır kampanyasına ve barış mesajlarına ağırlık vermişler Türk şey diyor bu referandumun Kürtler için ayrı bir anlamı var bugün eş genel başkanlarımız zindanda bu zindan siyasetini yürütenlere evet mi diyeceğiz 84 belediyemiz kayyuma devredildi buna evet mi diyeceğiz şu Sur Şırnak Nusay Bin Vahşetine evet mi diyeceğiz diye soruyor ve şey demiş sürdürürken Halkımız özgürlüğü için her zaman büyük bedeller ödedi. Bedeli ne olursa olsun başımız her zaman dik olacaktır diyor. Ee, yüksek katılım dediğimiz gibi işte. Ta 1990'lı yıllarda OHAL koşullarında izinsiz Nevruz kutlamaları yapılmıştı. İlk defa OHAL döneminde resmi izinli bir kutlama gerçekleşiyor. Bunun da altını çizmek e, gerekiyor herhalde. Bir iki şey olmuş kutlamalar sırasında helyum gazıyla doldurulan balonlar patlayınca kısa bir süre bir bomba paniği yaşanmış. Bir başka olayda da sabah alana elinde bıçakla girmek isteyen ve sırt çantasını aratmayıp kaçmaya başladı. Öne sürülen bir genç vurulmuş vurularak öldürülmüş. Diyarbakır Valiliği internet sitesine konan açıklamada da çantamda bomba var hepinizi öldüreceğim diyerek güvenlik güçlerine bıçaklı saldırıda bulunmuş ve etkinliğin yapılacağı yöne doğru koşmaya başlamıştır uyarılara rağmen elindeki bıçağı atmayınca da vurulmuştur diyor müdahale edilmiştir diyor daha dursu. HDP ve DBP bayrak ve flamaları dışında başka herhangi bir bayrak, pankart ve flamanın da alana sokulması yasaklanmış. Yıllardır asılan demirci kava destanını gösteren pankartlara izin verilmemiş resim, devresim bu yılın yeni yasaklarından olmuş. HDP'de 300'e yakın kişiyi güvenlik amacıyla görevlendirilmiş. nevruzun Nevruz direniş ateşidir yazılarının yer aldığı pankartlar dün, evvelki gün sahneden indirilmişti bu yılki sloganı. Ve sahne bu yıl daha sade görünüyordu diyor. Çok sayıda e, gazeteci ilgisi 463 gazeteci akreditasyon yaptırmış yerli ve yabancı. Bayağı bir şey Atice Kamer'in Diyarbakır'dan bildirdiği bir şey. Bu ve genellikle de katılımın geçen yıldan yüksek göründüğü, enerji ve coşkunun yüksek olduğu Ahmet Sportif Faaliyetler Kulübü taraftarı gençler takımlarının formasını giyerek direnişte hayır var. Hayır var ya da sloganı atarak kutlama alanına gelmesi Farkın yeşil alanlarında da kadınlar, çocuklar ve yaşlılar oturmuş. Kutlama alanını izliyorlar, diyor. Ee, kuaför Umut Akbaba mesela katılım düşük demiş. O da 2013-2014 kutlamalarını esas alıyor. İlk büyük şeyde ona göre her sene geliyormuş. Hem bahar bayramı hem de halkımızın yanında olmak için geliyorum demiş. Mülakatlar var. Ve Bir erkek katılıncı o hal ve güvenlik koşullarını patlayan bombaları hatırlatmış. Memur olduğu için adı açıklanmıyor. Öyle izninde gelen erkek bir katılıncı. Emine, Emine diye birisi yeşil sarı kırmızı geleneksel bir elbise giymiş. Başındaki yeşil sarı kırmızı Yemeni'yi polis almış çok kızmış şimdi siyah beyaz bir kefiye takıyormuş başına ama o da bu kadar katılım beklemiyordum insanlar çok kaygılıydı ama beklediğimden iyi demiş son 3 yılda yaşananlar insanları sindirmiş gibi diye konuşan mücella diye bir kadınla konuşmuşlar ama Kürtler için zaten hep ölüm yani ekmek su gibi normalleştirmişler ölümü topraklarımız kana doydu diyor Aynur Altan, bu seneki nevroz çok önemli. Geçen sene öz yönetim direnişlerinden dolayı anlamı çok büyüktü. Bu sene hem referandum hem Rojava var. Belirleyici olacak. İnsanlar baskıya rağmen geliyor demiş. Geçen seneye göre katılımın çok iyi olduğunu söyleyen Berivan'da mutlaka kazanacağız deyip gülüyormuş. Arkadaşı da biz Cemile Çağırgan'ın, Taybet Ana'nın, Mehmet Tunç'un yarasını unutmadık alanımız bugün renksiz çok renksiz olabilir. Şehitlerimizin fotoğrafları kaldırılmış olabilir ama biz onları unutmayacağız. Yaramız daha çok taze diye konuşmuş mesela. Böyle bir durum. Nurcan Baysal da T24'ten şey olarak yazıyor. Oldukça soğuk bir nevroz sabahında yürüyerek alana ulaştık. Ama mesaj buradayız, ayaktayız ve politikalarınıza ...hayır diyoruz diyorlar... E, ...gözlerim... ...önceki yıllarda protokol ve basın... ...alanını dolduran... ...Hasan Paşa ve Nevroz alanından... ...selfiler çekerek sosyal medya hesaplarında... ...inleyen bazı yazar... ...gazeteci ve sanatçıları boşuna arıyor... ...gözlerim bu bakışlarımı anlayan bir kişi de... ...boşuna aramayın Nurcan Hanım... ...insanlar kötü günde belli olurmuş... ...bak hiçbiri yok ortalıkta unutmayacağız... ...demiş ama olsun gelmesinler biz bize yeteriz diyerek sarılıyorum ona diyor. Sevdiğim kadınlar, Demirtaş'ın eşi, Fırat Anlı'nın eşi, zindandaki birçok insanın aileleri orada her birine tek tek sarılıyorum. Gelecek Nevroz'larda birlikte olacağız umudumuzu yeniliyoruz. Bu yıl iki net mesaj. İlk mesaj tüm baskılara, zulümlere karşı buradayız, ayaktayız. İkinci mesajsa hayır. Na. Kürtçesi naymış hayırın. Öyle deniyor. Ee, şey de e, ilginç bir şey de, hükümetin Cem töreninde Hazreti Ali'nin resmini kullanılmaması gibi bir tuhaflık var. Nasıl bir Cem töreni olduğunu izah edemedim. Bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti bu da. Ee, hükümetin Ali'siz Cem'i. Diye verilmiş AKP referandum öncesi tarihin en pahalı cemini yaptırmış. 1 milyon Türk lirası ödenek ayrılmış. Niye acaba? Yani neye harcanıyor bu? 12 Eylül döneminden bu yana ilk kez hükümet tarafından Hacı Bektaş Veli Anma ve Sultan Nevruz camii Cemi düzenlenmiş affedersiniz. 1 milyon. Türk lirası ödenek ayrılan etkinliği Alevilikte cemevi yok diyen Yalçın Özdemir'in başkan yardımcılığını üstlendiği Adalet ve Kalkınma Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı organize etmiş. Başbakan Yıldırım ve çok sayıda bakan da Hazreti Ali'nin de Hacı Bektaş Veli'nin de resminin bulunmadığı bir cem töreni izlemişler. Yıldırım'ın Bir hızlandırılmış bir yani şey yapılmış bu kadar para harcanmasına rağmen neden? Yıldırım'ın kuvvet emiriyle görüşmesi varmış acele oraya gitmesi gerekiyormuş kuvvet ve zorunlu olan birçok aşaması da tırnak içinde atlanmış ne demekse bu bunu da bilmiyorum toplantıya 10 ülkeden 180 Alevi temsilcisi katılmış fakat şey yani Amerika'dan Amerika Birleşik Devletleri'nden Arnavutluk'tan, Almanya'dan, Arjantin'den Bulgaristan'dan, Romanya'dan, Yunanistan'dan Makedonya'dan, İran'dan ve Irak'tan 180 Alevi önderi o, o, ülkeden gelmiş ancak çok sayıda Alevi kuruluşta hükümetin davetini reddetmiş Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu o iki defa yazmışlar Pir Sultan Abdal Kültür Derneği gibi örgütlerin çatı kuruluşları etkinliğe katılmamış ve Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Muhittin Yılmaz da devlet desteğinde Hazreti Ali'nin olmadığı bir anma ve cem töreni yapılmasıyla ilgili olarak biz Ali ve Yaren'leri katleden anlayışın cemine katılmak onların kemiklerini sızlatır dedik Bu dedeler grip asoportludur. Yol düşkünleridir. Aleviliği yozlaştıran, tekçi bir anlayışı dayatan sünni bir, suni bir anmadır. Referanduma yöneliktir. Bu yolun anmalarını bilmezler. Emevi zihniyetinde Yezi'de Yezi't demeyen bir anlayıştır der diye protesto etmiş. Bu dedeler yol düşkünü demiş ha. İlginç bir evet. şey. Ayrım var var. Evet, Türkiye'de bir problematik durumda yok değil doğrusu. Popülizmin çok yaygın olduğu bir şey var, Murat Belgen'in de popülizm ve demokrasi diye derinlikli bir yazısı vardı. Ama ona vakit yok. Bir de Amerika ile başka bir problem daha var. New York Times'da ayrıntılı bir yazı çıkmış. FETÖ davasından, örgütünden tutuklu Serkan Gölge'nin hikayesi yazılmış New York Times'da. NASA çalışan ola. NASA uzmanıymış evet. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından terör örgütü iyiliği suçlamasıyla tutuklanmış. 6 aydır İskenderun cezaevinde tecritte tutuluyormuş. O hakkındaki tek kanıt da bir dolarlık banknotmuş. Hı. İlginçmiş. Lauren Bone ve Tuğba Tekerek tarafından kaleme alınmış bir haber. Yani şöyle deniyor. NASA'da çalışan bilim insanı Serkan Gölge 8 aydır Türkiye'de tutuklu. Geçen yaz gerçekleşen darbe girişiminin ardından... Türkiye'de binlerce insan eften püften kanıtlarla hapsedilirken Serkan da kurbanlardan biri oldu diyor. Sadece bir dolarlık banknotu kanıt olarak göstererek tutuklanmış. Ve evet, hükümet saygın bir bilim insanını bunu tutuklayabilecek kadar bir dolarlık banknotu kanıt gösterip tutuklayacak kadar cüretkar olduğunu gösteriyor diye söylüyorlar. Silahlı terör örgütü üyeliğiyle suçlanan Serkan 15 yıla kadar hapsi gündemdeymiş diyorlar. İlgi de sınırlı medyada. Yerli ve yabancı medya. 3 aylık bir çalışma ve bu davanın etrafında ölülü, adaletsizliği ortaya koydu diyor. Uzun bir şey yapmış. ben Antakyalı yaşamını sürdüğü Teksas'a dönmeye hazırlanırken darbeden sekiz gün sonra bir aydıkta ailelerin yanında tatildelermiş. Vedalaşma sırasında iki sivil polis yanlarına gelmiş ve hayatları alt üst olmuş tamamen değişmiş yani ihbar var demişler karısı Kübra'da o anı kelimelerle anlatamam bir filmin içine düşmüş gibidir, gibiydik diyor i̇şte haberin çevirisini Tuğba Tekerek diye yapmış Lauren da haberi yazan İstanbul'da Ground Truth Project diye bir kuruluşun Orta Doğu temsilcisi olarak görev yapıyor <gülüyor> Tuğba Tekerek'te bağımsız gazeteci Ground Truth serisinin darbeden sonra yaşam konulu serinin ilk haberiymiş bu yani Serkan ve Kübra'nın büyük oğulları Mustafa Antakya'daki yeni hayatına alışmaya çalışıyormuş bir yıl önce legolarıyla oynarken bir binayı hapishane yapıp annesine kimleri buraya koyuyorlar diye sormuş Kübra da annesi de karmaşık yanıtı basitleştirmek için kötü insanları demiş Şimdi Mustafa kötü bir adam olamayan babasının neden cezaevinde olduğunu merak ediyor. Kübra ona nasıl cevap vereceğini hiç bilemiyor diye de bitiyor haber. Biz T24'ten aldık bunu. Dinleyiciler, ilgilenenler daha yakın hem orijinalinden de takip edebilirler. İngilizce bilen dinleyicilerimiz böyle bir durum var. New York Times'ın blog listesinde yayınlanmıştı. .blogs Times diye geçiyor. Bir e, soruşturma haberi daha var. Agos gazetesinde okuyabilmek mümkün bunu da. E, Anadolu Ajansı'nın dayandırdıkları habere göre... ...dink cinayeti soruşturması kapsamında... ...8 kişi hakkında gözaltı kararı alınmış. 6 kişi gözaltına alınmış. Bunların arasında... Ee, Samsun Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde gözaltında tutulduğu sırada Mustafa Kemal Atatürk'ün vatan toprağı kutsaldır kaderine terk edilemez sözünün bulunduğu Türk bayrağında çekilen fotoğraflar ve videoların 2007 ve 2016 yılında Eylül ayında bazı medya kuruluşlarında yayınlanmasına ilişkin 8 şüpheli de varmış ee, operasyonlar gerçekleştirilmiş 2 şüpheli halen aranıyormuş biraz daha büyümüş sonra olay cinayet cinayeti soruşturmasını yürüten Savcı Gökalp Kökçü Fethullah Gülen Zekeriya Öz, Faruk Mercan, Adem Yavuz Arslan, Ali İbrahim Koça ve Ekrem Dumanlı hakkında yakalama kararı çıkartılmasını istemiş bu cinayet dahilinde evet, talepte nöbetçi İstanbul Suruç Ceza Hakimliği'nce değerlendirecekmiş 6 kişi gözaltı öyle mi? Evet evet duruşmaya gelmeyen Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarılmış. Bir de bunu verelim. Özgür Gündem gazetesinde takip ettiğimiz Nöbetçi Yayın yönetmenliği ile ilgili davada duruşmaya gelmeyen ve savunması alınmayan sanık Ahmet Aziz Nesin hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmedilmiş. Bu da Doğan Haber Ajansı haberi. PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gazeteci Erol Önderoğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Koru Fincancı ve yazar Ahmet Nesin'in yargılandığı davada yakalama kararı çıkartılmış. Bu da böyle devam ediyor. Bütün gazetelercilerin yüzlerce gündür, neredeyse 143 gündür Cumhuriyet Gazetesi'nin yönetici ve gazetecileri içeride ondan daha uzun olarak de da Nazlı olacak Şahin Alpay, Ali Bulaç ve başka birçok gazeteci de var. 150'nin üzerinde sayıları devam ediyor. Ondan da bahsetmemiz uygun olur. Başka bir şey var mı? Var. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ali Gül referandumda neden hayır diyeceğini bir videoyla anlatmıştı. Cumhurbaşkanından karart etti gerekçesiyle tutuklanmış Ali Gül. Niye karart etmiş? Nasıl hakaret etmişler? bir dille anlatıyor. O yüzden olabilir belki de. Allah Allah. Ee, 21 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Gül videonun sonunda video tutarsa tutar, tutuklanırız demiş. Belki video tuttuğu için tutuklanmıştı olabilir. Kendi açıklaması üzerinden gidecek olursak. Ben milletime aşığım ya ne korkacağım tutuklanmadan falan demiş ardından da. Sonra da tutuklanmış. Çok evet zorlu bir dönemdeyiz. Davacı kimmiş? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özay tarafından yapılmış bir şikayetmiş. Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, devletin kurum ve organların aşağılama suçu ve suçluğu övme Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçlarından bir buçuk yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle suç duyusunda bulunulmuş. Evet daha elimizde dünden kalan haberler de var ama vaktimizi tükettik. Çok yoğun bir gündem olduğunu itiraf etmeliyiz. O yüzden de şimdi parça da çalmadan huzurlardan ayrılalım. Ben Deniz Madra, Can Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple sunmaya çalıştık. Açık gazeteyi hazırlayıp sunmaya ve Emre Gümşer de bize destek verdi. Her zaman olduğu gibi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. A čekaste